öyle. La yetemkenun min ada'i ssalati ala sifati lati yuaddiha ghayru al Özür sahibi olmayanların eda ettiği şekilde eda edemezler. Tamam? Özür sahibi olanların eda özür sahibi olmayanların eda ettikleri şekilde eda edemeyecekleri haldir şarih onlara farz kılmıştır. O talep etmiştir mi onlardan en yusallu hasabe istitaatihi. E, güçleri yettiği kadarınca namaz kılmalarını onlardan talep etmiştir. Wa hada bu min e, yusra. <gülüyor> yusri, e, min yusri hadihi şeriatı ve semahatiha. Min yusri kahrıktan dir hadihi şeriatu şeriatın hadihi şeriatı şar ve semahatiha. Eş-şeriatın kahrıklarındandır ve samahatha aynen normalde müsamaha ile yüsür, hemen hemen yakın birbirine yakın manalar yani genişlik kolaylık rahatlık manasını fakat جاءت برفع الحرج haracın sıkıntının kalkması hakkında nasap gelmiştir <gülüyor> fakat جاء برفع الحرج evet قال الله تعالی Allah Teala dedi ki ve ma ja'ale aleykum sizin üzerinize kılmadı fiddin edinde min harac zorluk ve Allah Teala Allah Teala dedi ki: "Yuridullahu bikum yusrâ. Allah sizin şey kolayını ister. Ve la yuridu bikum'ul usra. Zorlu istemez." Ve قال Teala Allah e, Teala dedi ki: "La yukellifullahu nefsen Allah bir nefsi e, mükellef tutmaz. İlla us'ahe ancak gücünün yettiğince e, mükellef olur." Ve قال Teala Allah Teala buyurdu ki: "Fatarqu kullu emmestetâtun Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. قال sallallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki idza emrin size bir emri emrettim zaman fef'aluhu ondan gücümüzün yettiği kadarını yerine getirin. -e bu nasların dışında kalanlar tubey <gülüyor> <Tubeynu. gülüyor> Allah'ın fazlını açıklıyor açıklayan naslardır ala ibadi kulları üzerine ve fi ee, teşri, teşriyatında kolaylığı, kolaylığı açıklayan naslardır. Yani bu nasları zikretti sonra dedi ki ilâ gıyri zâlike minen ve bunların dışında bazı naslar. Hani sadece bunlar değildir. Şeriatın e, kolaylık ve semahat dini olduğunu gösteren. Bir de bunun dışında naslar vardır. O naslar ki o naslar Allah azze ve celle'nin kulları üzerindeki faziletini ve teşriyindeki kolaylaştırıcılığını beyan eder. Evet. O ve min bundandır. Yani nedendir? Hani şeriatın kolaylığını ifade eden naslardandır. Öyle değil mi? Ne menen ma o şey ki nahnu bis bisadadi'l bisadadi'l hadisi anhu konuşma sadedinde olduğumuz konu. Yani şu an biz neyin sadedindeyiz? Hangi konudayız? özür sahipleri namazlarını nasıl eda ederler? İşte bu konu da bizim sadedinde olduğumuz bu konu da şeriatın kolaylığına ve Allah'ın kulları üzerindeki faziletine delalet eden konulardandır. O, e, namazı ikame eden kimse nasıl namaz kılacak? Yok. Ve o da nedir? Keyfe nasıl yusalli namaz kılar men o kimse ki bihi uzur. Kendisinde bir özür kaim olan, yani kendisinde bir özür mevcut olan adam namazını nasıl kılacak? Özürden kastımız nedir? Buradaki min-mine beyaniyedir değil mi? Özürü beyan ediyor. min-meradin, <gülüyor> ev-seferin, Yani yolculuk, hastalık ve korku gibi kendisinde bir özür kaim olan kişi nasıl namazını kılacak? Şimdi bizim bugünkü babımız, yani o buraya kadar okuduğumuz yer fi salati ehlil azzar, tamam Bundan önce okuduğumuz yer şuydu. Normal bir insanın, normal bir insanın nasıl namaz kılacağına dair olan kısımdı. Yani kendisinde bir problem, kendisinde bir sıkıntı veya Allah'ın istediği vecih üzere namazı kılmasına bir engel olmayan insanların nasıl namaz kılacağıydı. Değil mi? Bu öncesiydi. Şimdi bundan sonra geldiğimiz kısım ise şudur. Bazen bazı durumlar vardır, bazı haller vardır. İnsanı normal halinin dışına çıkarır. Ne gibi? Hastalık gibi, korku gibi, savaş gibi. Sefer gibi vesaire Ve benzeri yani sadece bunlar değil. Bu ve benzeri özürler bazen insanda kaim olduğunda Allah'ın normalde istediği şekil üzere namaz kılması mümkün olmaz insanın. Yani mesela diyelim adam ayaklarından hastalandı, ayakta duramıyor. Şimdi normalde Allah'ın istediği nedir? Kişinin kıyamda ayakta durarak namaz kılmasıdır. Öyle değil mi? Bu adam nasıl kılacak bu namazı? Mümkün değildir. İşte bu tip durumlarda, yani özürler ve özürlerin ahvali nelerdir? Bu bab onun için akdedilmiştir. Salatu <gülüyor> اَهْلِ الْعَزَالِ Kendilerinde özür kaim olan kişilerin namazı. Bu özür illaki şey değil. Korku, hastalık, sefer değil. Bunun dışında özür yani insanın normal etidalinin dışına çıkaran, normal halinin dışına çıkaran her türlü özür buna nedir? Buna dahildir. Şimdi konuya girmeden önce yani işte özürlere ve özürlerin getirdiği ahkama girmeden önce bir mukaddime yapmış oldu. Tamam mı? Bu mukaddimeyi yapmasının sebebi de neydi? Bu mukaddimeyi yapmasının sebebi şuydu. Neden? Allah özür sahiplerine farklı ahkam getirmiştir. Şimdi onları anlatacak, değil mi? Hepsi bu ahkama, hepsini genel baktığımız zaman bir yere topladığımızda ortak çıkan sonuç nedir? Kolaylaştırmadır. Değil mi? Mükellef sıkıntıya düştüğünde mükelleften zorluğu kaldırma ve mükellefe kolaylaştırmadır. Ondan dolayı önce bir mukaddime yaptı. Yani konunun anlaşılabilmesi için güzel bir şekilde. Önce bu şeriatın zaten aslında kolaylık dini olduğu, öyle değil mi? Bu şeriatın aslında insanlardan yükü kaldırmayla, insanların üzerinden yükleri kaldırmayla geldiğini ifade etmekle başladı. Alimler bu nasların hepsini bir araya toplamışlar. İşte okumuş olduğumuz, Allah dinde sıkıntı kılmamıştır, sizin için kolaylık ister, Kimseye gücünden fazlasını yüklemez vesaire. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiği kadarını yapın. Ayette işte Allah'tan e, gücünüz yettiği kadar korkun. Hangi kaideyi çıkarmışlar burada? Bir fıkıh kaidesi çıkarmışlar. Değil mi? Altında birçok meselenin münderiç olduğu, altına girdiği bir fıkıh kaidesi çıkarmışlar. O da nedir? El meşakkatü teclibu't Meşakkat insanlardan ne yapar meşakkat insanlarda e, şey meşakkat kolaylığı celbeder. Yani bir yerde kolaylık, zorluk varsa, orada şeriatın hangi yönü açığa çıkar? Kolaylık yönü açığa çıkar. Değil mi? Bir yönde zorluk yoksa, orada şeriatın teklif yönü açığa çıkar. Mesela bunu farklı şekillerde de isimlendirenler olmuş kayıt olarak. اِذَا <gülüyor> sah demişler. Daraldığı zaman genişler. Yani daraldığı zaman genişlerden kasıt nedir? Veyahut kimisi bunu e, hangi kaidenin altına sokmuş? darurat, تُبِحُ mahzurat Yani zaruretler mahzur olan durumları ne yaparlar? Mahzur olan durumları mübah kılarlar, haramları mübah kılarlar. Bunlar nedir? Çünkü bizim biraz sonra işleyeceğimiz konu, hepsi ortada bir meşakkat var, sefer var mesela. Ortada bir meşakkat var, savaş halinde adam. Ortada bir meşakkat var, adam hastalanmış. Allah azze ve celle burada hep ne yapmış? Kolaylaştırmış değil mi? Yani, hastaya oturarak kıl demiş, yatarak kıl demiş değil mi? Seferde olana iki rekat kıl demiş. iki vakti bir araya topla demiş. Korku halinde olana istersen bir rekat kıl demiş. Mesela ister binek üzerinde kıl, istersen yürüyerek kıl demiş. İster savaşarak kıl, gözünle kıl. Fark etmez. Öyle mi? Bak bunlar hepsi nedir? Normalin dışına çıkmadır. Normalin dışına çıkmaya sebep olan şey nedir peki burada? Meşakkat. Öyle mi? Demek ki meşakkat beraberinde neyi getiriyor? tahfifi getiriyor. Kolaylaştırmayı getiriyor. Buradan yola çıkarak alimler ne demişler? El-meşakkatü teclibu teysir Bu da bize neyi gösterir? Kaide olarak şunu gösterir. Bir yerde zorluk, meşakkat, sıkıntı varsa orada şeriatın hangi yönü açığa çıkmalıdır? Kolaylık yönü. Ruhsat dediğimiz şey açığa çıkmalıdır. Değil mi? Bir yerde bu yoksa da teklif yönü açığa çıkmalıdır Şeriat. Şimdi bu konuya girmeden önce biz de şunu söyleyelim. Şimdi normalde mesela diyelim. El-meşakkatü teclibu teysir şaqqat kolaylığı celbeder değil mi el daruratu bihu'l mahzurat zaruretler mahzurları mübah kılar izada <gülüyor> ka daraldığı zaman genişler yani insanlara genişletilir mesela öyle mi el hacatu mesela تنزل منزله الضروره hacetler zaruret mesabesine indirilirler yani zaruretmiş gibi kendilerine muamele edilir ve benzeri kaideler bu kaideler naslardan niye çıkmış bu kaideler Nas'lardan fetva vermek için mi çıkmış? Yoksa altına birtakım meseleleri koymak için mi çıkmış? Cevap önemli. Yani çünkü cevap bize bir bizi bir asla götürecek. Buyur. Değil mi? Fetva vermek için değil. Yani bu şimdi bunu niye söyledim? Mesela diyelim şu anda biz e, insanoğlu iki tür şeyden en çok hayatında mükellef. Değil mi? Bir tanesi şey e, akide, bir tanesi ahkam. Ahkamı da iki kısma bölebilir değil mi? İbadet, muamelet, ahlakı ve tezkiyeyi de bunun içerisine dahil edebiliriz veya diyebiliriz işte insanoğlu şeyden, e, akideden, ahkamdan ve ahlaktan şey. Yani müteşekkil. Şimdi bunların hangisinde sapma olursa olsun insanı Celle'nin gazabına götürür, öyle değil mi? Mesela günümüzde özellikle ahkam konusunda ciddi manada bir sapma var. İki tür sapma var ahkam konusunda günümüzde değil mi? Allah Azze ve Celle bu hükümlere hepsini niye indirdi? Mükellef olduğumuz için, öyle değil mi? Bizi bunlar ile mükellef kıldı. Hem ibadette hem de muamelatta bizi bunlar ile mükellef kıldı. Şimdi bazı insanlar, daha önce de zikretmiştim şöyle bir görüş ileri sürüyorlar. Diyorlar ki, bu ahkam hepsi surettir, tamam? Asıl olan bunların arkasındaki illetleri tespit edebilmektir. Öyle mi? Mesela adam ne diyor? Diyor ki Allah azze ve celle bize namazı emretmiş. Burada diyor asıl olan namazın kendisi değildir. Asıl olan nedir? Kişinin hayatına düzen, disiplin ve ahlaki bazı erdemlerin yerleşmesidir. Ben diyor mesela terbiyeli bir ailede yetişmişsem benim namaz kılmaya gerek yok. Namaz kılmama gerek yok. Çünkü namazın bende hakuk ettireceği şey bende zaten mevcuttur. Öyle mi? Bu birinci şey. Bu birinci görüş. Yani sapıtmanın temel yani şeylerinden bir tanesi bu. E şimdi biz tabii buna baktığımız zaman yani söz olarak kulağa hoş geliyor yani söz olaraktan. Ama bu batıldır. Batıl olduğunu biz nereden çıkarıyoruz? Usul fıkıhtan çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü Allah birçok ahkamın akabine tehdit ve ceza kılmıştır. Öyle mi? Sonra itikada gidiyoruz. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle vaadinden dönmez. Yani Allah Azze ve Celle yalan söylemez. Öyle değil mi? Haşa ve kella. Buna inanmak bile küfürdür. Yani mesela Allah Azze ve Celle miras hakkamını taksim ettikten sonra ne demiştir? Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Öyle değil mi? Bak, bu yani bu tilke dediği şey, bu dediği şey nedir? Biraz önce zikrettiği hakamdır. Yusikumullahu diye başlayan değil mi? Allah size tavsiye eder. Evlatlarla ilgili hükümlerdir. Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Bunları çiğneyen cehenneme girecektir. Allah ve Rasulüne isyan eden cehenneme girecektir. Peki bunları yapan, yerine getiren, Allah ve Rasulüne itaat eden ise cennete gidecektir. Öyle değil mi? Nisa suresinde. Hakkese mesela Bakara suresinde talak ayetleri. Değil mi? Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Sonra kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse onlar zalimlerin ta kendileridir mesela. Ha biz buradan ne anlıyoruz? Anlıyoruz ki bu fikir yanlış bir fikir. Neden dolayı yanlış bir fikir? Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara bu koyduğu ahkâmın akabine birtakım cezalar indirmiştir. Onları bağlıyor, bizi bağlamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü umumiyet vardır burada değil mi? تِلْكَ حُدُودُ hududu, hududullah. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ ve men umumiyet ifade ediyor değil mi? Mesela herkese şeyde Nisa suresindeki ayetlerde Allah ne diyor? ve يَعْصِ ve وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ ve وَرَسُولَهُ Yani Allah ve Rasulüne itaat eden, Allah ve Rasulüne isyan eden. Bizi de kapsar, sonramızı da kapsar, öncemizi de kapsar. Anlaşıldı. Bu birincisi. İki, bunlar tabi bunu yaparken bunu neye dayandırıyorlar genelde? Daha önce de söylemeyeceğim. Alimlerin makasıt fıkhına yönüne dayandırıyorlar öyle mi? Şimdi usul-fıkıhta demiştik bir de makasit metodu var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Usul-fıkıhta metotları anlatırken demiştik bir metotta nedir? Mekasit fıkhıdır demiştik ve anlatmıştık. Mekasit nedir? Alimlerin makasit fıkhından yapmak istedikleri şudur. Şarih bunu emretmiş, bunda gözettiği maksat nedir? Bunu nehyetmiş, bunda gözettiği maksat nedir? Bunu ne için yapmış demiştik alimler? İnsanlar Allah'a ibaret ederken vasiret üzerine kulluklarını yaptılar. Yoksa ahkamı değiştirsinler diye değil. Maksat değiştiği şunu şuraya koyalım, bunu buraya koyalım, faizi getirelim, miras hukukunu kaldıralım, dört evliliği kaldıralım, ee, başka bir şey bunun için değil. Sadece insanlar Allah Azze ve kulluk ederken vasiret üzerine. E siz kendi nefsinizde şunu görmüyor musunuz? Bir şeyin hikmetini bildiğinizde ondan daha çok zevk alıyorsunuz. Öyle değil mi? O sizi Allah Azze ve daha fazla yakınlaştırıyor. Doğru mudur? Doğrudur. İkinci saptırma ise nedir? Ahkamın bir yönünü ön tarafa çıkarıp, ahkamın bir yönünü ön tarafa çıkarıp ahkamda sapkınlığa düşmektir. Bunlar iki cenah. Öyle mi? Bir cenah sürekli ahkamın ağırlık, zorluk, teklif yönünü ön plana çıkaran ve insanları ruhsatlardan istifade etmekten men eden görüştür. Öyle mi? İkinci görüş daha tehlikeli olanı. Bu ikinci daha tehlikelidir. Bu tip şeriatın kolaylık yönünü ön plana çıkarıp öyle mi? Sürekli kolaylaştıranlardır. Yani var olan ahkamlarda sürekli kolaylaştırmaya işte asıl olan insanlar için kolaylıktır, değildir. Asıl olan zorluk esnasında kolaylıktır, öyle mi? Yoksa mutlak olarak asıl olan ne değildir? Asıl olan kolaylaştırma değildir. Günde beş vakit namaz kılmak da zordur. Ya Ramazan geldi, Ramazanda oruç tutmakta bunun bir ölçüsü yok ki. Yani biz her zorlukta kolaylaştıralım dersek nasları yani ahkamı bir tarafa bırakıp bu kaideleri fetva aracı yaparsak. Başta soru sordum ya. Dedim, bu kaideler kendileriyle fetva verilsin diye mi vardır? Yoksa bu kaideler altına hangi fıkhî meseleler giriyor, onlar belirlensin diye yani bir başlık olsun diye mi vardır? Hangisidir dedik? Birincisidir değil mi? Yani altına bir takım meseleler girsin diye vardır. Yoksa kendisiyle fetva verilsin diye yoktur. Onun için meşakkatın bir ölçüsü yoktur böyle olursa. Zaruretin bir ölçüsü yoktur, darlığın bir ölçüsü yoktur ki öyle de oldu zaten. Yani şu anda mesela biri zor diyor, hayat faize cevaz veriyor. أَلْمَشَكَّةُ bu تَيْسِرِ diyor mesela. Öyle mi? Bir öbürü mesela şey diyor. Olmayan malı satma. Yani yapacak bir şey yok diyor. Bu artık insanlar için bir sıkıntı oldu. Buna cevaz veriyor. Bir tanesi şeydir. Her harukarda namazların kazaya bırakılabileceğine cevaz veriyor. Mesela niye? İş yerlerinde diyor patronlar namaz kılmaya müsaade etmiyorlar. Bir öbürü kızların başlarını açmasına müsaade ediyor. Mesela yani Allah'ın bütün hududları bu şekilde ne yapılmış oluyor? Çiğnenmiş. Bir başka sapık çıkıp işte... Ee, i̇mam imam dinin nikah dediğimiz nikaha gerek yoktur, resmi nikah dini nikahın yerine geçer mesela diyor e vesaire. Hepsi nedir? Kendilerince insanlara kolaylaştırmadır, öyle değil mi? Bir öbürü insanların kafirlere benzemesine fetva veriyor. Yani mesela buna bir örnek, örneğin Karadavi'nin bütün fetvalarını okuyun, esası budur. Yani hani kitap var ya, Helaller ve Haramlar, aslında isim yanlış, öyle değil mi? El-Helalu vel-Haram yok, el-Helalu vel-Helal, yani her şey helal çünkü o kitaba e, göre. Genel şeyi ne? Genel temeli ne? Mesela yine işte muasır fetvalar. Zaten özellikle onun ismini niye söylüyorum? Bu mantıkta olanlar da ondan etkilenenler. Yani onun menhecine tabi olan insanlar. Birçok şey, birçok haram, birçok hudut bu şekilde çiğnendi. Onun için bazı kaideleri ortaya koyarken, delillerini söyledikten sonra onun sınırlarını güzel çizmek lazım. Öyle mi? Şeriat el-meşakkatü bu tefsir <gülüyor> demiş ve tefsirin bütün alanlarını zaten belirtmiştir. İnsanlara bırakmamıştır yani. Al sen bu alanı size bırakıyorum, istediğiniz gibi kolaylaştırın, istediğiniz gibi haramları zaruret adı altından mübah kılın, böyle bir şey yok. Şeriat bunların haddini, sınırını, ölçüsünü, hepsini belirlemiştir, insanlara bırakmamıştır. Anlaşıldı inşallah. Şeyin konusu burası değil normalde. E, قَوَعِدُ de zaten alimler yeterince söz söylemişler. Yani kaidelerle alakalı, bu kaidelerin niye var olduğu, sınırlarının ne olduğu vesaire yeterince söz söylemişler. Onun için bunu hiç unutmayın. Yani aklınızda bulunsun. Ahkamda sapmanın bir yönü de nedir? Ya ahkamın süregi teklif yönünü ön plana çıkarıp insanları ağırlaştırmaktır, zorlaştırmaktır. Veyahut da kolaylık yönünü ön plana çıkarıp hududları çiğnemelerini sağlamaktır. Tamam? İkisinin ortası nedir? Teklif yönünde teklif yönünü, kolaylık yönünde kolaylık yönünü açıkça çıkarmaktır. Şeriat ikisinin sınırlarını da belirlemiştir zaten. Tamam? İnşallah Tamam. Şimdi demiş ki birisi اَوَّلًا صَلَاتُ الْمَر۪يد۪ي şeyin e, hastanın namazı. Demek ki biz buradan neyi anladık? مَنْ قَامَ Birinci kısmı nedir? Yani مَنْ قَامَ Kendisinde herhangi bir hastalık kaim olan insandır. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeceğim. E, konuya girmeden önce iki tane meseleye değineceğim. Bu hastalıkla alakalı. Önceyi bitirdik. Şu anda Bundan sonra söylediğimiz has, şey, hastanın namazıyla alakalıdır. Burada anlatacağımız her şey farz namazlar için geçerlidir. Tamam mı? Burada anlatacağımız hiçbir şey nafile namazlar için geçerli değildir. Yani zaten nafile namazlarda, farz namazlarda özür olarak hak tanınan, ruhsat olarak hak tanınan şeyler, farz namazları aslen, tanınmış, nafile namazlarda aslen tanınmıştır. Değil mi? Mesela hasta, farz namazı oturarak kılabilir. Bu nedir? Bu bir ruhsattır değil mi? Ama nafile namazı da oturarak kılabilir. Bu nedir? Kendi bilir. İsterse ayakta kılar, isterse oturarak kılar. Ona bırakılmıştır. Onun için burada anlatacaklarımızın hepsi farz namazlar için geçerlidir. Tamam mı? İkinci bir mesele mesela şimdi biz burada e, hastalıkla ilgili e, konuşacağız. İstersen bir ilk cümleyi okuyalım, ilk paragrafı okuyalım. İnne salate muhakkakki namaz la tutraku ebeden asla terk edilmez. Fel meridu hasta ve يؤدي الصلاه قائمًا. E, namazı ayakta eda etmesi gereklidir. Bu ihtiyaca şayet ihtiyaç duyarsa ila al-i'timadi ala asan ve fi qiyamih qiyamda asa asa e, ve onun benzerine e, itimat etmeye dayanır ihtiyacı olursa fela ba'se bunda bir bahis yoktur. Li'anne çünkü ma'lam yetim ma'lam bu, e, vacibu, e, vacibin tamamlandığı şey illa bihi ancak dışı, vacibun ancak kendisine tamamladığı şey fehu vacibun vacibtir. Evet. Fe in fa in lam yastati yestati au yastati, yastati meridu hasta güç yetiremediği zaman yetiremezse el qiyame fi salati namazda kıyama güç yetiremezse bi'an acze anhu ondan aciz olduğundan dolayı aw shakka alayhi ona zor geldiğinden dolayı aw khifa min qiyamih ziade ziyade, e, ziyade marad hastalığının artmasında kıyamda hasta artmasından kork, korkmasından dolayı ev teahuru bur'in e, iyileşmesinin gecikmesinden korkmasından dolayı e, ay, ayakta kı, kılamazsa güç tetremezse fe innehu muakkak o ve halatu mazukiran zikredilen halet e, halet üzere yuslanıqaydan e, oturarak namazını kılar tamam şimdi normalde e, bu bölümle alakalı ee, dediğimiz gibi ne, ne meselesine girdik? Yani farz namazlarda kişide herhangi bir rükunları vacipleri veyahut da şartları tamam? Rükunları, vacipleri veyahut da şartları yapmasına engel bir hastalık olursa kişi imkan bulduğu şekil üzere onu eda eder. Tamam? Genel meselemiz bizim bu. Yani bir insanda vacipleri farzları ve rükünleri. Eda etmesine engel olan herhangi bir hastalık söz konusu olursa, kişi ne yapar? imkan bulduğu şekil üzere namazını kılar ve namazın farziyeti kendinden ne yapmaz? Namazın farziyeti kendinden düşmez. Lakin burada şöyle bir soru sormamız lazım. Özür. Şimdi özrün hastalık bölümünü işliyoruz biz, değil mi? Bu hastalığın ölçüsü nedir? Yani e, bu hastalığın mesela bir tanımı var mıdır? Şimdi bazen insanın parmağı ağırıyor, değil mi? Lugat olarak bu hastalıktır. Doğru mudur? Yani salatül merid dediğimizde hastalıktır veya bazen insanın başı ağrıyor. Normalde bu bir hastalıktır ama bu namaza ayakta kılmamıza engel değildir mesela. Doğru mudur? Veya arkadaşlar rukuyu secdeyi yapmamıza engel değildir mesela. Yani bu hastalığın ölçüsü nedir? Lugatta normalde hastalık neydi? İnsanı atidal dairesinden çıkaran her türlü illetin ismi hastalıktı. Öyle mi? İnsanın normal yani parmağınız ağınsa bu da hastalıktır lugatta. Çünkü normalde aslı nedir parmağın ağırmamasıdır. Bir de biz bu konuyu nerede görmüştük? Hatırlıyor musunuz? Oruç, bölümü. oruç bölümünde görmüştük. Öyle değil mi? Biz oruç bölümünde ne demiştik? Demiştik racih olan nedir? Evet, demiştik ya yani bir şeriat e, sınırlandırmalarına muhtaç bir hüküm verir ve as olan örfü ve lukata dönmekte, demiştik. Tamam. Şimdi normalde biz orada da demiştik değil mi? Alimler hastalığı tanımlarken farklı farklı şeylere gidiyor. <gülüyor> Mesela kimimiz demiş ki, <gülüyor> ne zaman orucunu iftar edebilir? Hasta. O hastalıktan, helaktan korkarsa. Değil mi? Kimisi demiş yok bu çok ağırdır. O hastalıkla hasta o oruçla hastalığın artması veyahut da iyileşmesinin gecikmesi söz konusu olursa demiş. Dedi kimisi de demiş ki seleften mesela yani bunlar hepsi e, delilsiz kayıtlardır. Hastalık adam hasta Muhammed İbn Sirin parmağı eee ağrırken orucunu yemiştir. Öyle değil mi? Parmağı, oruçla parmağın arasında ne tür bir bağlantı var? Mesela yok. İmam Bukhari mesela, hakeza yine kendisi diyor yani ben çok yani ''Ubtiliyutu bi'illetin hafife'' diyor. Yani ben çok hafif bir hastalıkla hastalandım. Hani kendi de farkında. ''İshak İbn Rahuvayhi'' yanıma geldi diyor, ashabıyla beraber. Baktı ki ben yiyorum yani. Ee, yemek yiyorum. İyi dedi diyor. Yani ben zannettim ki sen belki ruhsatları şey yapmasın hani ruhsatları almasın diye. Bir de bu şey var mesela burada. Ama şimdi namazdaki hastalık farklı değil mi? Oruçta bir kayıt getirmemiş şey. Ee, Allah Azze ve Celle oruçta bir kayıt getirme فَمَنْ kana minkum مَرِيدًا اَوْ ala سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ min اَيَّامٍ اُخَرٍ Sefer de böyle değil mi? Seferi şeriat ıtlak etmiş ama ona nas olarak bir tahdit getirmemiş. Öyleyse biz nereye dönecektik? Lugata ve... Örfe dönecektik, öyle mi? İşte sorumuz şimdi şurada bu. Namaz meselesindeki hastalık, yani insandan bazı rükünleri şartları düşüren hastalık aynı şekilde midir? Yani bir kayıt yoktur. Örfen hastalık dediğimiz her şey buna dahil midir? Yoksa öyle değil midir? Sorumuz bu. Hangisidir? Bak biz ne dedik? Dedik ki şeriat bir konuda getirir ve kayıt getirmezse. O zaman cevabımız ne olacak bilmiyorsak bile kayıt getirmişse kayıttır. Kayıt getirmemişse aynısıdır. Parmağın dağırsa hastasındır namaz meselesi için. Biz ne diyeceğiz? Şeriat buna kayıt getirmiştir. Öyle değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam İmran İbn Hüseyin ne diyor? Kanet bi bawasir. Feseltu en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ani ssalati. Kana salli qa'iman. Fe qa in ve yutfa fe, fe in lem tastati fe ala janbi. وَزَادَ النَّسَائِيُّ Nesayı bir ziyade getirdi. فَاِنْ لَمْ تَسْتَدِحْ فَمُسْتَلْقِيَنْ Eğer ona da gücün yetmezse sırt üzere yazarak ne yap? Sırt üzere yazarak namaz kıl. Ee, o zaman şeriat burada bir kayıt getirmiş. Öyle değil mi? Yani biz ne diyeceğiz o zaman? Namaz meselesindeki hastalıkla, oruç meselesindeki hastalıkla, e, nedir adı? E, sefer meselesindeki özür birbirinden farklıdır değil mi? Hepsini birbirine ne yapamayız? Kıyas edemeyiz. Peygamber nasıl kayıt getirmiş? فَاِنْ lem تَسْتَطِعَ Yani sendeki hastalık o rükûnü yerine getirmenin önünde bir engel teşkil ediyorsa. Tamam sendeki hastalık o yerine getirmenin önünde engel teşkil ediyor ve sen onu yapmaya güç yetiremiyorsan eğer bu neye, neye girer? Feilenlemp tasatia girer. Eğer gücün yetmese. Şimdi İslam alimlerinden kimisi buradaki hastalığın ölçüsünü şöyle belirtmişler. Demişler ki, mesela birinci kitabımızda yazdığı şekil, "bi an ajza anhu, ou shaq alayhi, ou khifah min qi'amhi ziyada tumrat, ou ta'khur uburhin." Yani onu yaptığında, mesela bende bir hastalık var. Ayakta namaz kılmak nedir? Rukündür. Ruku yapmak rukündür. secde yapmak rukündür. Bende bir hastalık var. Birinci alimlerin hastalık tanımı budur. Onu yaptığımda bana ağır geliyorsa veya o da ben onu yaptığımda hastalığın artması veya artmasa bile iyileşmemin gecikmesi söz konusuysa, tamam ne yapabilirim bu benden kıyam rukunları yerine getirmemem için gerekli olan özür budur demişler. Kimisi demiş ki mesela İmamül Haram'in gibi huşuyu götüren haldir demiş. Tamam huşuyu götüren haldir demiş. Ne demek bu huşuyu götüren haldir? Yani sendeki o hastalık, o rükmünü yerine getirdiğinde senin namazda huşulu olmana engel teşkil ediyorsa, problem budur demiş. Tamam mı? Yani o ölçüsü budur hastalığın. Hani senin rukunları terk etmene sebep olan ölçü budur ee, demiş. Bir de ne vardır? Yani Adamul istita'a. Kişinin güç yetirememesidir. Şimdi birinci ölçüye geçersek, yani ağır gelmesi vesaire bu iki durumdur. İki durumu vardır bu. Ya adama tabip bunu söylemiştir, bunda zaten sorun yok yani kişiyi ilgilendiren bir durum yok. Güvenilir tabip demişse, sen hani bunu bu şekilde yaparsan, e, senin hastalığın artar veyahut da senin iyileşme, bu zaten böyle, bu meşakkattır, senin sağlığına zararlıdır. Zaten bunun bizimle bir alakası yok öyle değil mi? Veyahut da böyle bir durum yoktur, kişi kendi takdir ediyordur. Yani mesela ayağımda yara var, secdede ayağımın üzerine oturursam doğal olarak yaram patlayacak bu belli olamıyor. Kişinin kendi e, takdir ettiğidir. Bu da insandan insana göre değişir. Öyle değil mi? Kim insan vardır bunu anlayamaz veya hastalığa önem vermez. Kim insan vardır önem verir. Yani bir davıtı yok bunun. Bir ölçüsü yok. Öyle değil mi? Şey de hakeza öyledir. E, huşu da öyledir. Kim insan hiç ömründe huşu nedir onu bilmiyor mesela. Şimdi biz bu adamların hangi hiçbir hastalık adamı huşusunu götürmüyor ki? Adam zaten e, normal halinde de kuşudan bir haber. Yani bu adam hasta olması, iyi olması bu anlamda adam için bir şey ifade etmiyor. Ama biz adamu istita'a dersek hem hadisteki lafızı Davut olarak kullanmış olacağız, öyle değil mi? Hem de her insan kendine bakacak. Ama hangi şuurla bakacak? Emanet şuuruyla. Yani bu namaz benim üzerimde emanettir. Ben kendi kendime benim gücüm yetmiyor dememle benden düşmez. Gerçekten ben onu yaptığımda baktım bana ağır geliyorsa, yani gücüm yetmiyorsa buna, tamam o zaman doğrudur. Yani o emanet şuuruyla insan yaklaşırsa, çünkü her insanın zayıflığı, güçlülüğü, kuvveti birbirinden nedir? Birbirinden farklıdır. Ondan dolayı burada ölçü nedir o zaman? Ademül İstita'adır. فَإِنْ لَمْ تَسْطَطِئَةً Bu da yani bir adam size şöyle diyebilir. Benim gücüm yetmiyor. Kadai olarak sorumluluğunu düşürür. Ama diyani olarak yalan söylüyorsa sorumluluğu düşmez. Öyle mi? Doğru mudur? Kadai'den kastımız nedir? Yani kendisinin yargılanmasını gerektiren bir durum söz konusu olmaz. İtap, zem vesaire ona terettüp etmez. Ama adam dini olarak eğer öyle değilse gücü yetti halde gücüm yetmiyor diyorsa o zaman Allah katında ne olmuş olur? Mesul olmuş olur. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Tamam inşallah burada şey yapalım, burada duralım, ee, kaldığımız yerden devam ederiz daha sonra. Soru sormak isteyen var mı? Soru sormak isteyen? Yok. Tamam. Wa'ahiru da'wana in alhamdulillahhi Rabbi alaamin.